الحمد للناس أحمده ونستعينه ونستغفره فنعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يهده فلا هاجه له فلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين اتقوا الله حقا تخاطب ولا تموثن إلا لأمكم مسلمون يا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة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 وشرر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. Fadalık kardeşlerim Şeyhül İslam Muhammed bin Abdülvehhab el Temimi'nin Kitabü't Tevhid adlı risalesini bu pek kıymetli e, kitabını sizlerle beraber şerh etmeye, müdarase etmeye, okumaya devam ediyoruz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu haftaki konumuz Şeyhül İslam İbn başlık olarak katmış olduğu babın مَا جَاءَ أَنَّ سَبَبَ كُفْرِ بَن۪ي آدَمْ وَتَرْكِيهِمْ د۪ينَهُمْ هُوَ الْغُلُوُّ فِي الصَّالِحِينَ Ne diyor veellif rahimahullah bu bakhta? Adem oğulların, insanların küfre düşmelerinin ve dinlerini terk etmelerinin sebebi olan salihler hakkında guluvva, aşırılığa gitmek bağlı. Dikkat ederseniz veellif rahimahullah... Burada bize bir hüküm veriyor aslında. Ve diyor ki, insanoğlu, Ademoğlu niçin küfre düşmüştür? Neden kendilerine emrolunan dinin aslı, tevhidi terk etmişlerdir? Bunun altındaki yatan sebep nedir? Hemen adından da diyor ki, huval guluvvu fissalihin Bu salih kimseler hakkında aşırı gitmeleri sebebiyle olmuştur. Yani kimdir bu salih kimseler? Kimleri kapsar, kimleri içerir? Peygamberlerden başlayarak evliyaları, alimleri, abitleri, yani salahı gözüken, takvalı olan, seyyiyet dediğimiz kötülüklerden ve masiyet dediğimiz günahlardan uzak duran insanlar. Genel manasıyla. Peki nedir? insanların, sahir insanların, normal insanların bunlar hakkındaki yaptıkları davranış, buluv, aşırıya gitmek. Zaten yeryüzünde de yeryüzünde de allah Teala'ya ilk koşulan günaha baktığımız zaman bu manada ilk şirke baktığımız zaman işlenmiş olan ilk şirke başlamış baktığımız zaman ve kafamızı çevirip yaşamış olduğumuz bugüne dönüp şöyle bir baktığımız zaman şeytanın defaatle ve tekrarla sürekli aynı hileyi, aynı oyunu oynadığını görüyoruz. İnsanları şirke düşürmek için, Allah'a ortak koşu, koşma, koşanlardan yapmak için oynadığı oyun, Nuh Aleyhisselam'ın kavminde neyse, bugün ümmet Muhammed'in arasında da oynadığı oyun aynıdır. Şeytan, bu geçen zaman diliminde ve tarih boyunca, yüzyıllar boyunca, yılmamış, usanmamış, umutsuzluğa kapılmamış, hep aynı oyunu tekrarlaya tekrarlaya insanları aynı yerden yakalaya yakalaya allah Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de kesinlikle affetmeyeceğini, tövbe etmeyenin kesinlikle affetmeyeceği olarak ifade ettiği o günaha ne yapmış insanları şeytan? Düşürmüş. Yani şirk öyle bir büyük günah, öyle iğrenç, öyle pis, öyle mide bulandırıcı bir günah ki allah Teala onun hakkında diyor ki, <gülüyor> Allah-u Teala kendisine ortak koşulmayı yapmaz? Affetmez, bağışlamaz. Yani bu kadar kötü, bu kadar insanın hakkında e, onu ebedi olarak cehennemde bıraka, bırakabilecek, cehennemde kalmasına sebep olacak bir günah. Siz diğer günahlarla bunu karşılaştırdığınız zaman, diğer günahlarla bunu karşılaştırdığınız, karşılaştırdığınız zaman, bunun ne kadar ağır bastığını, ne kadar çirkin olduğunu, ne kadar kötü olduğunu daha anlayabilirsiniz. Ama hangi bakımından? Görünüş bakımından değil. Çünkü insanlar dış görünüş bakımından baktıklarında, değerlendirdiklerinde zannediyorlar ki, yani ne var şimdi bir adam kavre gitmiş, türbeye gitmiş, el açmış orada, oradayana aracı koyarak, oradakine teveccüh ederek, oradakine yönelerek, bir şeyler istiyor. Bir de içki içen, adam öldüren, adam katleden, zina eden, kumar oynayan, insanların malını el koyan, böyle bir adam var. Dış görünüşte belki bu adam daha zararsız, daha hoş gözüküyor. Değil mi? İnsanlar böyle değerlendirebiliyor. Ama şunu bilin ki arkadaşlar, ne dış görünüş olarak ne iç görünüş olarak şirk hiçbir zaman güzel gözükebilecek kabul edilebilecek bir günah değildir. Yani gözünüzde bunu o kadar büyütmeniz lazım. Kendinize o kadar buna alıştırmanız lazım. Neden böyle? Çünkü burada aslında şirk koşularak ne yapılmakta? İnsan olduğundan birisinin hakkı yenmemekte, hakkı çiğnenmemekte. Allahutaala'nın kulları üzerine vacip kıldığı, farz kıldığı o hak yenmekte, o hak çiğnenmekte, o hak yerine getirilmemekte ve böylece Allah'a ortak koşulmuş olunmakta. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de ehli kitaba diyor ki: ehl "Ey ehli kitap! La fi dinikum." Ey kitap! Dininizde guluva. Hemen guluv, guluv? aşırılığa sapmayın, aşırılığa düşmeyin ki müellif rahimehullah burada zikretmiş olduğu bu bapta zikretmiş olduğu başlığın akabinde hemen bu ayeti bize ne yapıyor zikrediyor. Ya ehli la fi Kimdir bu ehli kitap? Yahudiler ve Hristiyanlar. Bunlar öyle kimseler ki bunlar öyle kimseler ki Yahudiler alim olan, dini bilen ancak hak bildikleriyle amel etmeyen, Hristiyanlar ise dinle bilmeyen, dinde cahil kalmış kafalarına göre, iştihatlarıyla, kendi hoşuna giden zevkleriyle ibadetler ortaya çıkarıp, ibadet eden topluluklar demektir. Bunlar dinde öyle aşırı gitmişler, kendilerine çizilen sınırı öyle aşmışlar ki, birileri demiş ki, İsa İbn Karyem, Allah'ın oğludur. Hatta demişler ki, Allah'tır. İlahdır. Aynı şekilde Yahudiler çıkmış demiş ki, Üzeyir Allah'ın oğludur. Hepsine baktığınız zaman ne yapmışlar? Din önderlerini, ruhbanlarını hepsi birer ne yapmışlar? İlahlar edinmişler. Onları dinde aşırı giderek Allah'ın koyduğu makamdan daha yüksek bir makama mevkiye oturtarak Allah-u Teala'ya birer eşler, birer ortaklar edinmişler. İnsanlık tarihine bakarsak ve günümüzde yaşayan insanlara bakarsak insanların şu üç kategoride şekillendiğini görürüz. Kimleri vardır ki? ifrat ehlidir. Yani bulu ehlidir. Aşırı gidenlerdir. Bunlar bakarsınız ki allah Teala'nın çizdiği sınır vardır. Hep onu ne yapmaya çalışırlar? Zorlamaya çalışırlar. Yani bunlar daha çok kimlerdir günümüzde? Bizim İslam ümmetine nispet olan insanlara baktığınız zaman işte tasavvufçular, tarikatçılar, kelam, felsefe ile meşgul olanlar allah Teala'nın isimleriyle alakalı, sıfatlarıyla alakalı, tevhidle alakalı sürekli ne yapanlar? ifrata kaçmaya çalışanlar, zorlamaya kaçanlar, bunlar nedir? Gülüv ehlidir. allah Teala'nın çok açık bir şekilde dinde bize beyan ettiği şeyleri neyetilmeyip üzerlerine bir şeyler eklemeye çalışan, Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabına bu açıklamış olduğu dini alıp o şekilde kabullenmeyip ondan daha fazla, daha ziyade bir şeyler aramaya çalışan insanları görürsünüz ki bunlara biz ne diyoruz? Gulum ehli, aşırı gidenler. Bir insanlar vardır ki tam tersine öbür taraftan tefrit yaparlar. Cefa denir buna. Yani kulübün tam tersi de cefadır. Yani öbür günler dinde aşırı giderken bunlar da taksirat ehli, kendilerine emrolunan şeyleri yerine getirmeyen, yasakları çiğneyen, vacipleri İkame etmeyen, yerine getirmeyen insanlardır. Bakarsın namaz vakti gelmiştir, ezan okunmuştur, camiye gitmez, namazını cemaatle kılmaz. İkindi namazı vakti çıkmaya yakındır. Bakarsın ki hala namazını kılmamış, kalkar hemen, hızlı bir şekilde namazını kılar. Yahut namazını hiç kılmaz, oralı bile olmaz. Bakarsın önüne içki koyulur, alır onu içer. Bakarsın şehvetine, yenik düşer gider, zina eder. Bunlara ne diyoruz biz? Tefrik ehli, cefa ehli. Bir de ne vardır arkadaşlar? Vasat dediğimiz orta yolu tutmuş allah Teala'nın kendilerine çizmiş olduğu ve Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın onlara belirlemiş olduğu çizgiler dahilinde doğru bir şekilde sağa sola sapmadan, yönünü sağa sola çevirmeden aynı istikamette yürüyen insanlar vardır. Bunlara da ne, diyor, ne diyoruz biz? ehl sünnet vel cemaat diyoruz. Vasat ehel diyoruz. Bunlar hem akide de, akidenin isim sıfatlar konusunda, ruhiyet konusunda, rububiyet konusunda. Bakarsın ki hep kendilerine çizilmiş yolda, kendileri için yapılmış, düzenlenmiş, o yolda yürümeye çalışırlar. Kimilere bakarsın ki illa ne yapacak? kendine acı verecek, işkence edecek. İlla kendi yolda yürüyecek, kendini zorlayacak. Kimilere de bakarsın ki yolda yürümeye şey yok, takat yok, canı istemiyor mu? Oturmuş yerinde bekliyor ağlasa, ağa ne kadar güzel bir ağaç, ana ne kadar güzel bir çiçek diyerek orada almıyor oyalandıkça oyalanıyor işte arkadaşlar vasat ehli her şeyde bu, bu, örneği bu şekildedir yani bakarsın isim sıfatlar konusunda allah Teala Kur'an-ı Kerim'de kendilerini nasıl haber vermiş peygamber onu nasıl anlatmış vasfetmiş sıfatlarını nasıl haber vermiş alimler ehl-i süt nasıl anlamış onu o şekilde anlarlar kafasını kurcalamaz nasıldır ne şekildedir? Böyle dersek bu gerekir mi? Diyerek kendini zorlamaz. Uluhiyetle alakalı bakarsın. Bütün fiillerinde, kendi fiillerinde, ister kalbi olsun, ister kavli olsun, ister azalarıyla yapmış olduğu bütün amellerine bakarsın. Sürekli ne, ne, nedir o? Orta yoldadır. Haddi aşmaz. Kalbini, her şeyini Allah'a bağlamıştır. Konuştuğu zaman ilim ehlinin konuştuğu gibi konuşur davet ettiği zaman davete peygamberlerin öncelik verdiği husustan noktadan başlar. Bunlar çok önemli hususlar. Vasat ehli dediğimiz ehli sünnet ve cemaatin belirgin özelliklerinden, en belirgin özelliklerinden de onlar. <gülüyor> Mesela Mevdu'yu diyor ki, insanların diyor namaz kılmaları bu manada, oruç tutmaları zekat vermeleri, hacca gitmeleri diye, ibadet diye isimlendirdikleri şey aslında diyor, ibadet değildir. Bunlar diyor, asıl gaye olan, asıl hedef olan şeyin gerçekleşmesi için yardımcı unsurlardır diyor. Mevdudi'ye göre asıl ve gerçekleşmesi istenen husus ne biliyor musunuz? Diyor ki, İslami hükümetin kurulması. Ve diyor, Aslul usul, mes'eletul mesail budur diyor tevhidin aslı davette başlaması gereken nokta budur diyor. Şimdi ehl-i sünnet vel cemaat biri olarak peygamberlerin davetini öğrenen insanlar olarak siz bunu ne yaparsınız? Bakarsınız tartarsınız ki Subhanallah. Yani peygamberler ve lakad baasna kulli ummetin rasulun. biz her bir ümmete ne yaptık? Rasul gönderdi. Ne için? Devlet kursunlar diye mi? Sokaplarda hak cezalarını direkt hemen başlayıp uyutmasınlar diye mi? Hayır. eni'mudullah <gülüyor> Abdullah Allah'a ibadet edin desinler diye. Vasıtare mutahhid, tağuttan sakının desinler diye. Biz her dönem metne yaptık? peygamber gönderdi. Her peygamberin mücadele ettiği uğruna yurtlarını terk ettiği, uğruna savaşlara katıldığı şey nedir? Husus nedir? Tevhid. La ilahe illallah'ın manasının ne yapılması? yayılması, anlaşılması ve bunun bu şekilde idrak edilip kabul edilmesi. Yani olayı objektif olarak, siyer olarak, tarih olarak okuduğunuz zaman Kur'an'ı böyle bir tarih araştırmacısı olarak baktığınız zaman bir adam baksa bunu anlayabilir. Yani bunu görebilir. Yani Peygamber aleyhissalatü vesselamın ne dediğini, neye davet ettiğini, Mekke'nin müşrikleriyse, neyi kabul etmediklerini, ne ısrar ettiklerini çok iyi bir şekilde alabilir Anlayabilir. Mesela ne diyorlar onlar? اِنَّا لَتَارِكُ عَالِهَةِنَا لِشَائِرٍ مَجْنُونَ Bizler ilahlarımızı, şu ibadetle durduklarımız, aracıları, hakkında aşırı gittiğimiz salihleri, şu şair olan, mecnun olan, aklı başından gitmiş adam için mi bırakacağız, terk edeceğiz? Yine diğer bir ayette ne diyorlar? اَجَعَلَ الْعَالِهَةَ اِلَهَاً وَاحِدًا Yani bu, bu zat bu adam bu Muhammed bin Abdullah sallallahu aleyhi ve sellem için biz bütün bu ilahlara tek bir ilaha mı düşüreceğiz indireceğiz. Yani mücadeleye bakın. Bir tarafta aşırı gidenler hatta aracı olarak söyledikleri bunlar bizim Allah katında ha ulâ şüfa'un indallah. Allah katında şefaatçilerimiz dedikleri insanlara öyle aşırı gitmişler öyle kuluva düşmüşler ki Onların isimlerini Allah'ın isimlerinden ne yapıyor, Türetiyorlar. İzzetten uzayı, Allah'tan latı, mennan'dan menatı türetiyorlar. Yani i̇sim olarak bile Allah'ın isimlerinden onları alıp ne isimler veriyorlar. Çünkü niye? Onlar salih kimselerdi, ölmüşlerdi. Onlar, onların kendi diliyle, Allah katında diyorlar, bizim ne? Onlar bizim şefaatçilerimiz. Biz onlara ancak ne için ibadet ediyoruz? ''Li <gülüyor> yukarribuna ila Allah'a zülfâ'' Bizleri Allah'a etinlaştık. Ancak onlar peygamberin kendilerine kulu la ilahe illallah Allah ''La ilahe illallah Allah'' deyin erin'' ''Kurtuluş erin'' dedikçe onlar ne yapıyorlar? İlahlarına ibadet etme konusunda aracılara ibadet etme konusunda aracılara kalplerini yönlendirerek teveccüh ederek onları tazim ederek sırda ve alende onlardan korkarak şirk koşuyorlar. Yavaşın. İnkâde layızilluna an aleyha. Bu ayet çok iç berd. Furkan suresi 42. Kendi aralarında sohbet ederken Mekke'li müşrikler <gülüyor> muhabbet ederken hayır hani bugün de aynı şeyleri biz duyuyoruz. Davet ettiğimiz insanlarda. da bir şeyler anlatıyorsun. Birkaç hafta seni dinliyor filan. Ondan sonra birisi gelip kafasına çamak sokuyor ya diyor sen boşver bırak evliyalar var, kutuplar var, gavs azamlarlar. azamlar var. Sen yani bunları dinleyip bak yani onların hakkını çiğneyerek ahirette öbür tarafta senin yakana yapışırlar. Dikkat et. O da eğer kalbine imanı yerleştirmediyse, tevhidi açık numarada anlamadıysa, Allah da muvaffak kılmadıysa ne diyor? Vay be az daha ayağımız, ayağımız kayıyor ha. Değil mi? Bugün böyle şeyler söyleniyor mu söylenmiyor mu? Söyleniyor değil mi? Az daha ayağımız kayıyor. Şimdi Mekkeli ilgili Allah sana aynen bu şekilde konuştuklarını anlatıyor diyor. Ha yani ne diyor? İmka de an alihatina lule en sabarna alih. Şayet diyor. Şu ilahlarımıza ibadet etme konusunda sabretmeseydik bak sabır. Ya sabırlı olmasaydık az daha bu adam bize ne yapacaktı? Saptıracaktı. Kimin hakkında konuşuyorlar böyle? Kimin diyor? <gülüyor> hakkında diyor? Peygamber ailesi hakkında. Evet bu az daha bizi sabırlı olmasaydık, azimli olmasaydık, ayaklarımızı yere sağlam basmasaydık, keletlenmeseydik ne yapacaktı? Saptır. İlahlarımıza ibadet etmekten saptıracaktı. saptıracaktı. Aynen böyle konuşuyorlar. Yine diğer bir ayette Sa'd suresinde 6. ayette Bir grup çıkıyor, bir grup ayrılıyor, öne çıkıyor. Ne diyorlar? Elimşû vasbirû alâ âlihedikum. Haydi yürüyün, <gülüyor> yolunuza devam edin. Vasbirû <gülüyor> âlihedikum. İlahlarınıza karşı ibadet etmede sabredin. Azimli olun, sabırlı olun. Sizden istenen de nedir? Hı. Budur. Bunun arka planına baktığınız zaman bu Mekkeli müşriklere o, bu Mekkeli müşriklerin yahut biraz sonra gelecek müellik burada zikrediyor. Nuh Aleyhisselam'ın kavminin müşriklerine baktığınız zaman bunun altındaki etan şeyin sırrın şu olduğunu görüyorsunuz. O da ne? Salih kimseler hakkında ne yapmak? Gulu, aşırı gitmek. Peki Şeytan nasıl olur da bunu başarıyor? Hangi yolu deneyerek, hangi yolu izleyerek bunu başarıyor? Bundan binlerce yıl önce yapmış olduğu oyun, hile, düzen neyse aynı düzeni bugün ne yapıyor? Kurup kurup oynuyor. Kurup kurup oynuyor. Hatta ilim elinden bir tanesinden duymuştum. Diyor ki şeytan diyor çok sabırlı bir yaratık mahluk. Yani uğruna, hedefine gayesine ulaşmak için şeytan Bazen diyor birkaç nesli gözden çıkara biliyor yani bu nesil tamam gitsin, ondan sonraki nesil de gitsin, üçüncü nesli de dördüncü nesli hedefleyerek bir planını ne yapıyor, koyup uyguluyor. Hı hı. Bu Ali fikret iş burada diyor ki melefi Sahih Ali ibn Abbas r.a. fi kavli Allah itaala. İnabuhari'de İbn Abbas'tan rivayet olunduğuna göre, bu İbn Abbas'tan rivayet olunmuş bir rivayettir ama biz sahabeden rivayet olunan, sahabeye nispet edilen sözlere ne diyoruz? Mevkuf, Mevkuf diyoruz. Ancak bunun hükmü nedir Mevkuf. Mevkuf. Merfudur. Mevkuf. Niye? Çünkü bu akılla söylenebilecek bir söz, söz değil. değil. Şimdi göreceksiniz. Ne diyor söylenen söz? allah Teala diyor ki diyor ki Nuh'un, tavminin müşrikleri ve kalû la teverunne Deminden Mekke'li müşkilerden aktardık. Onlar ne demişlerdi? Bu adam az daha bizi sabretmeseydik, sabırlı olmasaydık, azimli olmasaydık, evet. bu kişi bizi ne yapacaktı az daha? Saptıracak. İlahlarımızdan saptıracaktı. Şimdi Nuh kavminin müşrikleri diyor ki birbirlerine ve la lâ tedarum lâ Sakın ha! İkat edin! İlahlarınızı sakın terk etmeyin ha! Böyle konuşuyorlar kendi aralarında. Hatta bazı katlarda zikrediyor böyle. Her sabah kalkıp birbirlerine uyarırlarmış. Yani Nuh yine gelecek size yine söyleyecek. Sizde ne yapın? Dikkat edin, reddedin. 950 yıl azıyla arkadaşlar. Bir peygamber hep bununla mücadele etmiş. Bunu anlatmış. Diyor ki bunlara ibadet etmeyin. Yalnızca Allah'a ibadet edin. Onlar da diyorlar ki kendi aralarında Nuh'a karşı ilahlarınızı bırakmayın, terk etmeyin ha. <gülüyor> Sakın reddi. <gülüyor> Suvayı <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ve lâ yeğûsa ve yeğûka ve nesra Yeğûsu ve ve nesreyi ne yapmayın? Terk etmeyin, bırakmayın. Beş tane isim sayıyorlar özellikle. Beş tane isim. Hatta bazı yine rivayetlerde tarih kitaplarında yazıyor bu putların Arap cahiliyelerine, cahillerine, müşriklerine kadar ulaştığını bu isimlerle onların da birer putlarının olduğu söyleniyor tarih kitaplarında. Şeytan onlara da yedirmiş. Ta Nuh'un kanbinden getirerek çünkü niye? Kendine taraftar bulabilecek insanlar çok. Sebep? Sebep? Aşırılığa kaçmak. Aşırı kaçmak. Niyet iyi olabilir. Ya bu evliyadır, Allah'ın sevdiği kuludur. Diyerek, başlanılarak bu iyi niyet kişiyi nereye götürebilir? Şey. Nuh'un kavminin ulaştığı götürdüğü, şeytanın onları götürmüş olduğu yere, Mekkeli gitmiş olduğu, götürmüş olduğu yere götürebilir. O yüzden insan bu konuda ne yapacak? Olayı çok iyi analiz etmesi lazım. Olayı çok iyi hıfz etmesi, öğrenmesi, tedebbur etmesi lazım ki Allah'tan istiane talep ederek, yardım isteyerek de ayakların olsun, hak üzere sabit olsun. Bugün birçok insan var. Birçok insan var. Adama tevhid ne diye sorduğun zaman Mekkeli müşriklerin söylemiş olduğu, vermiş olduğu cevaptan bir adım daha öteye gitmiyor. Adama diyorsun tevhid nedir? La ilahe illallah nedir? Diyor ki Allah'tan başka yaratıcı yoktur. Değil mi? Allah'tan başka yaratıcı yoktur. Mekke'li müşrikler de bunu söylüyorlar. Hal en se'altu hum men halaka's semawati vel yeri ve gök kim yarattı dersen? Sünne <gülüyor> kurulun Allah derler ki Allah, Allah yapmışlar. Yani bir problem yok bu noktada. O zaman dikkat edeceğiz. La ilahe illallah'ın manası nedir? İnsan bu manayı, insan bu kelimeyi insandan bu kelimeyi söylemesi istenirken insan bu söyle, bu kelimeyi söylemekle emrolunurken bilmesi gereken mana ve bu mananın hayatında yapması gereken değişiklikler nelerdir? Bunları o şekilde kabul edip, bilip söyleyecek ki o kelime ondan kabul edilsin. Adam la ilahe illallah diyor. yetişe ya Abdülkadir Geylani diyor. yetişe Hamza diyor. Türbeye gidiyor. Çocuğum yok bana işte. Hastalığıma deva oldu. Yani kendi kulağımla duydum. Adam bunu kaset basmış, satıyor şeyde. Kasetçi de. Ya Resulallah dertlerimize deva, hastalıklarımıza şifa ol. Aynen böyle söylüyor. E, geçen hafta bahsettiği yine tekrarlıyoruz. Yani kalbimiz kanadı bunu duyunca. Adam bunu kaset çıkarmış. Basmış. Çanakkale'de <gülüyor> 1915'te peygamber ne yaptı? Savaştı. Yetiş ya Rasulallah, gel savaş diyor. Sesleniyor böyle adam. E, bunu piyasaya kaset olarak sürmüş. İnsanlar bunu ne yapıyor? Dinliyor, gözyaşı döküyor. Vay be diyor ne kadar <gülüyor> güzel anlatıyor. Hani Allah'ın hakkı, hukuku? Sen bunu yaptığın zaman, bunu söylediğin zaman Mekkeli müşriklerin söylediği sözlerle Nuh Aleyhisselam'ın kavminin söylediği sözlerle ne farkın kaldı? Yani onlar niçin o zaman peygamber tarafından Müslüman olarak kabul edilmediler ki? Onlar da o dönemin o dönemin, o çağın gerektirdiği şey, şekillerde yaşayan insanlardı. Onlara bugün baksak, belki bir Ebu Cehil'i, belki diğer Mekke müşriklerini bugün görsek Hacı Hoca tayfası bile zannedebiliriz. Çünkü Allah'ı ispatlamada çok iyi ispatlayacak dile sahipler. Varlığını, varlığı konusunda. Yaratıcı Allah'tır deme konusunda. İbadet de var adamlarda. Tavaf var, adak var, kurban var. E bunlar o zaman yani tarihte bu yaşananlar hangi uğru için yaşandı? Tarihte Peygamber'in kendi safına kabul etmediği insanın itikadını sen bugün söyleyerek nasıl kendini Müslüman olarak zannedebiliyorsun Burada bir sıkıntı var o zaman. Buradaki sıkıntı kimden kaynaklanıyor? Senin la ilahe illallahı bilip manasını öğrenip hayatında o mananın gerçekleştirilmesi gereken değişiklikleri yapmamandan dolayı ne yapıyor? Kaynaklanıyor. İşte unu kavmindeki beş but. <Gülüyor> Ved su'a ya'os ya'ok ve nasır. Bu beş but kimmiş bunların hakikatini itnab bas bakın ne diyor? Hadi esma urijal esma-u recalin salihiydi. Bunlar salih adamların, evliyaların, salih kimselerin isimleri. Yani bunlar Yunan hani felsefelerinde, mitolojilerinde olan yağmur tanrısı, bilmem ne tanrısı değil. Yani bunlar, bunlar ne arkadaşlar? Şeyh Salih Hüseyin diyor ki Nuh kavminden önce yaşamış, evet. o kavminden önce gelmiş, yaşamış kimler? Salih. Salih insanlar, salih kimseler. Evliyalar, takva insanlar. Toplumun önderleri, hani diyorlar kanaat önderleri. İnsanların böyle sözlerini dinlediği, fetvalarını dinlediği ibadet ehli kullar. Felamma halaku illâ meshanut nelem diyor. Bunlar diyor ölünce, vefat edince. Ohş şeytanu ila kavmihim. Şeytan bunların kavmine ne yaptı bunların topluluğa? vahiy? Ne demek vahiy arkadaşlar? Vahiy gizlice, aleni olarak değil, gizlice bildirmek demek. Gizlice haber vermek demek. İlim ehli buradan da bir şey çıkartıyor. Diyor ki yani şeytan açıkça alenen konuşmaz diyorlar yani bu manada. Vesvese verecekse, bir adam bir şeye sürükleyecekse böyle fısıldar, kalbine bir şey doğurur. Hatta ilme ehli çok örnekler zikrediyor. Bu örneklere ben okuyup bakınca bana duyduğum, bana aktarılan, bizatihi olay yaşayan insanların olaylarını hatırlatıyor. Bir arkadaşımız bahsediyordu. Diyor ki, benim diyor, kayınpederim iyi bir adammış. Kayınpederinden bahsediyor. İyi bir insanmış. Yani çevresi tarafından, etrafındaki kişiler tarafından, komşular tarafından sevilen, iş arkadaşları tarafından, öğrencileri tarafından sevilen bir öğretmen adam. Bu adam vefat ediyor, ölüyor. Çoluğu çocuğu da çok seviyor bunu. Diyor ki ben diyor hanımımla, çoluğum çocuğumla Umre'ye gittim. Orada bizi Arafat'a falan götürdüler. Orada diyor benim hanımım kayınpederimi gördü. Yani şeklini gördü. Böyle bir sanki şey gibi. Ne deniyor ona? Hayalet gibi. Yani tam açık bir şekilde değil, hep bir şekilde değil. Onu gördük. Onu gördüğünü söyledik diyor. Yani şeytan oyun oynamaya çalışıyor şimdi. Belki bu adam ben yani bu tür insanlara bakın tarihe. Alime de bunu zikrediyor. Diyorlar ki mesela falanacak kişinin kabrine gider bir kimse. Kabirden ona bir konuşma duyulur. Kabirin konuştuğunu zanneder o belki. Veya kalbinde bir şey hisseder. İşte şeytan bu şekilde ne yapıyor? Vahy ediyor. Biznice yüzde sızılmıyor. Ha. Yani ölçü de yok, terazi de yok, mizan da yok. Şeytan bunlara gelip vahy ediyor bu ilah <gülüyor> Oralara bu adamların heykellerini, putlarını, şekillerini, timsallerini, dikmelerini emrediyor. Sebep ini beniziz kire Yani bunlar hayattayken sizlere ne yapıyorlardı? Allahı anlatıyorlar, Allahı hatırlatıyorlar, dini anlatıyorlar. Bunlar öldü gitti. Şimdi siz bunların ardından ne yapmalısınız? onların heykellerini, putlarını, timsallerini, resimlerini dikerek, fotoğraflarını dikerek onları gördükçe onların size hatırlattıkları şeyleri hatırlasın, hatırlamalısınız. Yani gaye amaç güzel değil mi? Yani o dikilen taşlara bakın, baktıkça o adamların hayattaki günlerini hatırlayın. Hayattaki günlerini hatırlarsanız onların size hatırlattığı, andığı şeyleri anarsınız. وَسَنْ مُحَ بِا Ve her diktikleri taşı, her diktikleri o timsali, heykeli ne yapıyorlar? muvet diyorlar, bu Suva diyorlar, bu Yavuz diyorlar, bu Yavuk diyorlar, bu Nesr diyorlar. Yani. Her birine o salih kimselerin isimlerini veriyorlar. ve وَلَمْ تُعْبَتْ İnsanlar bunu bu şekilde yapıyor. Henüz ibadet daha yok. Yani bu tutlara ibadet yok. Hal dedik ya, şeytan birkaç nesil ne yapabiliyor? Feda Emredim. edebiliyor. Gözden çıkarabiliyor. Çünkü amaç ne? Daha ilerse. Hatta izâ haleke ula'ik Şeytanın ilk geldiği topluluk, ilk geldiği kavim, ölünce <gülüyor> ve nusiyel ilmu ve ilimde unutulunca bir rivayette de ve nusihel <gülüyor> ilmu ilimde nesk olunca kalkınca, iptal olunca yani unutulunca İnsanlar ilimine meşgul olmayınca on be that. Bir de bakıldı ki bu dikilen taşlara isimler verilen bu taşlara ne yapılmaya başlandı? İbadet, İbadet olmaya başlandı. <gülüyor> İbadetin elvai türüyle, elvai çeşidiyle ne yapılmaya başlandı? Teveccüh edilmeye başlandı bu taşlara. Çocuğu olmayanın gittiği. Bugün de öyle değil mi? Ne Aleyhisselatü Vesselam'ın kabrine dahi insanlar geliyor mektup yazarak, mektup göndererek çocukların, çocuklarının iç çamaşırlarını göndererek. Oraya insanlar geliyor. Yani O kadar uzağa gitmeye gerek yok. Burada birçok caminin içinde bulunan türbelere, cuma günü, cuma saatinde gidin görün, elinden iki boynuzundan tutup koyunla gelen insanlar görüyorsunuz. Kadınlar getirmişler, sosyete kadınları koyunu tutmuş boynuzundan, sürükleye sürükleye, türbe iddiasında bulunan bir ağacın altına bir tabela koymuşlar. Oraya zor, ne yapıyor? Koyun getiriyor kadın. Orada koyun kesecek. Niye? Çünkü orada yatağına neyi var? Bir tazimi var. Hürmeti var. Oradan bir şey isteyecek. Yetiş diyecek. Aynı şekilde şeytan bu insanlara da aynı oyunu ne yapmış? Oynanmış. O kâle ibnül kayyim, İbnül diyor ki kâle gayru vâhidin min selef. Seleften bir Şöyle dedi. Lemmâ matu, Bu adamlar ölünce bu beş Salih kimse ölünce akhfu ala kubur him kadirlerine gidip orada ne yapmaya başladılar itikaf etmeye başladılar orada bekleyip orada oturup orada yatmaya başladılar. Bugün de bu var arkadaşlar. Yani adam ben Şam'da bulunduğum günlerde hatırlıyorum İbn Arabi'nin türbesi bizim okuduğumuz okula baya bir yakındı 300-400 metre vardı arada ve orada neden şeyler çok meczuplar çok yani gittiğiniz zaman 40-50 tane şey görüyorsunuz deli orada geziniyor. Bazı insanlar var, kabirde türbeler alıyorlar, oturuyorlar orada. Hani bazı tarikatçılar tasavvıtsa rabıta yapar ya, o şekilde dizinin, dizinin üstüne, üzerine oturmuş, ellerini koymuş, o şekilde oturuyor. Bir saat, iki saat, üç saat o şekilde oturanlar var. Orada ne yapıyorlar? Bekliyorlar, orada ruhaniyetini, i̇bn Arabi'nin ruhaniyetini ne alacak? Feyiz alacak. Kendi kulağımla duydum, Pakistan asıllı bir İngiliz arkadaşımız vardı. Bunu bende bu birkaç kişi daha duydu hatta. Diyor ki ben ne zaman Umre'ye gitmek istesem geliyorum i̇bn arabaya söylüyorum. O da diyor bana bunu nasip ediyor, ben de her sene ne kadar denebilsem gittim diyor Umre'ye. Biz dedik, sen subhanallah ne diyorsun? Yani bu, bunu ben Türk'ün yerindeki Ukraynalı, ikimiz çok olduk. Bu Pakistan, İngiliz, bunu o söylüyor bize. Yani o şeytan onu ne yapmış arkadaşlar görüyorsunuz, ne hale getirmiş. Yani şu andaki gibi hatırlıyorum, kulağımda çınıyor onun sözlerini. Ve bizim verdiğimiz o zamanki tepki. Ne zaman denediysem, ne zaman istediysem de diyor hep Umre'ye gittim. <gülüyor> Halbuki yani İngiliz pasaportu var konsolosya gidip veriyor, pak diye veriyorlar yani. <gülüyor> <gülüyor> Gözden kaçan taraf o. <gülüyor> Ama şeytan ne yapıyor? i̇bn Arabi ibadet ettirecek ya. Aynı çocuğu, aynı çocuğu, Medine'de gördük, Medine'de karşılaştık. Biz de o sene gittik Umre'ye. Bize Allah nasip etti. Allah takdir etti. <gülüyor> <gülüyor> Teveccüh ettiğimiz, yöneldiğimiz, dua ettiğimiz. Orada bize bir pamuk çıkardı. Medine'de, Metri Nebevi'de gördük. Bir pamuk çıkardı. Dedi bunu dedi, şeyden aldım dedi, şu Medine'deki dedi, şu Metri çalışan temizlikçiler var ya, onlardan aldım dedi. Dedim ne bu pamuk bu. Dedi, bundan dedi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın türbesini siliyorlar. Dedi bunu dedi, işte o zamanın parası 500 sterlin mi? 500 euro ya, ne sanat Yani bu işin bir de şeyi var, sektörü var, ticareti var, yani. Yani gerçekten şirk, <gülüyor> dini olarak kenara bırakın, aklın, mantığın almayacağı cahilliklere sahip, cahillikler taşıyor, yani. Elbette, öncelikle din açısından, din çerçevesinden bakıyoruz ama, bir de neyi var bu işin? Yani akli boyutu var yani. Adam var aramızda, içimizde yaşamış bilakis. İstanbul'dan kalkıp Kastamonu'ya bilmem nereye gidiyor. Oradaki türbeyi ne yapsak? Dönecek bir defa, taf edecek. Değil mi yani? yani bu, burada içimizde olan insanlar var. Bunu müşahede etmiş, görmüş. Ama işte nedir arkadaşlar? Ama nedir olay, hakikati, gerçeği? Yani şirk aslında çok açık. Şirkin <Gülüyor> basitliği, bayağılığı, iğrençliği çok açık ama bunu örten, bunu gizleyen, ardında saklayan bir ne var? Şeytanın oynadığı bir hile var. O da ne? Salih kimseleri ne yapmak? Salih kimseleri tazim, tazim etmek. büyütmek, büyütmek. Buradan yaklaşıyorlar. Bindikayım da diyor ki bunlar işte ölünce kabirlerine ne yaptılar? İtikaf ettiler. Kabirlerine gidip otururlar. Orada Mürakebe gibi, müşahade gibi, braduta gibi işler yapmak kendilerinin isimlerde şekilde Sonra mesan varu tematilhum. Sonra onların heykellerini, şekillerini, resimlerini, fotoğraflarını çektiler. Sonra Bir de baktılar ki zaman geçmiş, yıllar birbirini kovalamış, uzun yıllar geçmiş. Onların ardından gelen torunlar, torunlar ne? Bunlara ibadet etmeye başlamış. Yani şirkin düzeneği bu. Şirkin düzeneği bu. <gülüyor> Bizler teşfirci değiliz. Bombacı değiliz. Bomba düzeneyinden anlamayız. Onu radikaller, hariciler, teşfirciler anlar. Bizim anladığımız düzenek ilim düzeneği, tehdit düzeneği. Şirkin düzeneği. Şeytanın oynadığı, kurduğu düzenek bu arkadaşlar. Ondan dolayı aleyhissalatü vesselam Selam. Ali radıyallahu Anhu'yu nereye gönderiyor? Davet için. Yemen'e gönderiyor. Hadis Müslim'de Ali'de radıyallahu anh Ebu'l Hayyac el-Esedi Zatı bu zatı diyor ki ey Ebu'l Hayyac Peygamberin beni Yemen'e gönderdiği görev için seni Yemen'e göndereyim mi? Peygamberin beni göndermiş olduğu görev için seni Yemen'e gönderiyorum. Hadi git. Ne göre görev? El-la İlla tamestahu. Orada gördüğün her heykeli, her putu şekil verilmiş. Her şeyi ne yap? Yerle bire. Yık. Vela kabran illa sevveytehu. Görmüş oldun. her yüksek kabri de yerle bire değil. Düm düzeyle. Ya peygamber aleyhissalatü vesselam Ali'yi ne için göndermiş oraya? Radıyallahu anh. Bu iki husus için. Dikkat edin. Peygamber aleyhissalatü vesselamın görevlendirdiği, göreve bakın. i̇bn Abbas'ın Nuh kavmiyle alakalı konuştuğu, açıkladığı şeylere bakın. Şeytanın kurduğu düzenek ne o zaman? Heykel, fotoğraf. Şimdi bugün de öyle değil mi? Ceplerinde adamlar fotoğraf taşıyorlar. Rabıta yapıyor, onu seviyor, okşuyor. Değil mi? Ve kabirler. Önce şeytan gidiyor, diyor ki bu evliyadır, sahabedir. Bunun kabri bu şekilde terk edilmiş, metruk otların bittiği bir yer olarak bırakılmaz. Şuna güzel bir merber koyun. Üstüne bir kubbe yapın. Değil mi? Kubbesi olsun. İçeride kandiller yakın. Sonra bir de bakıyorsun ki insanlar oraya gidip ne yapıyorlar? İbadet ediyorlar. Yani bu düzenek çok önemli. Şeytanın kurduğu düzenek bu düzenek. Heykeller, resimler, fotoğraflar. Onun için İslam bunları yasaklamış. Şirket götüreceğinden dolayı insanlara yapmış yasaklamış. Ne yapıyor şimdi bakıyorsun ki bazı evlere dedelerin, bilmem kimlerin fotoğrafları asılıyor. Duyuyoruz. Ya işte bu fotoğrafı koyduk, evimizde maşallah, huzur geldi, böyle bir manevi şey hissediyoruz. Torunlar gelecek, ondan sonra bakmışsın ki bu adamlar ne yapıyor? bu adamın resmi o eve rızık veriyor, o evin çocukları yoksa çocuk veriyor. Bu inanışları şeytan ne yapıyor? Sürüklüyor. Ve an Ömer, enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gari. Bu elif devamlı, yine hulub, bahsinden olan guluvdan sayılan başka bir konuya değiniyor, başka bir terime değiniyor, o da itra. Guluv arkadaşlar daha guluv kelimesi, guluv'a gitmek guluv'a düşmek guluv yapmak, yani aşırılık guluv ifadesiyle daha kapsayıcı, geniş bir manadır. Yani fiille de olabilir, sözle de olabilir eylemle ne de olabilir, inanışla da olabilir, itikadla da olabilir. Yani her şeyde daha geniş manada kapsayıcı olarak gülü deniyor buna. Aşırı gitmek. Bir de itira var itira. Nedir o itira? İtra aleyhissalatü vesselam diyor ki burada Hristiyanların Meryem oğlu İsa'yı itira ettikleri gibi beni ne yapmayın sizler? İtra etmeyin. Ne demek itira? Övgüde aşırı gitmeyin. Övgüde aşırı gitmeyin. Yani aleyhissalatü vesselam Diğer peygamberlere göre elbette en üstünü, en faziletlisi. Bunların ötesinde bir de tarihi olarak kendinden önce yaşanmış olan insanların bilgileri ona ne olmuş, evet. vahiy olmuş. Allah Teala kitabında bahsetmiş. Şeytanın oynadığı oyunları biliyor, şirki biliyor. Tecrübe olarak da en tecrübelisi. Çünkü diğerleri ne yapmış? Vefat etmiş. O dünyadan ayrılmış, ölmüş. Kendinden sonra ne olacaklarını ne yapmıyorlar. Bilmiyorlar. Evet neler olmuş? İsa Aleyhisselam'ın da dediği gibi. Ama Peygamber Aleyhisselam onlardan sonra gelen süreci onlardan sonra yaşananları ne yapmış? Görmüş, teşbit, tespit etmiş. Allah tarafından kendisi bildirilmiş. Ümmeti sürekli uyarıyor. Hristiyanların, Veryem oğlu İsa'yı büyüttükleri, aşırı yücelttikleri gibi yapmayın? Evet. Yüceltmeyin, ve medhetmeyin diyor Abdullah ve Allah'ın kulu ve onun resulü, resulü de Kulu. Allah'ın kulu. Bazen Kur'an okurken böyle ayetler geçtiği zaman inna ene beşer mislukum inma ana beşer mislukum yuha aleya. Yani bu ifade insanı çarpıyor? Peygamber Aleyhissalatu vesselam olması gereken yere koyulması gerektiğini öğretiyor. Ne kadar bu inne ve ene de var beşer mi? Beşer de şaşar da diyoruz değil mi? Öyle değil miyiz? Beşer. Peygamber aleyhissalatü vesselam Allah'ın vahyiyle Kur'an'da bunu söylüyor. İnnemâ ene beşerun misnikum. Ben sizler gibi bir İnsan, insanın, insanın beşeri. Bu hadiste ne diyor? Bakın. Fûlû Abdullah. Yani Abdullah kelimesi kaybolmasın. Abdullah kelimesi evet. yani bugün aramızda bazılarına isim olmuş olarak kullanılan bir at, isim. Belki bunu çok kullanıldığından dolayı bunu yapabilir. Bana ası yitirilebilir. Şimdi mesela sürekli Abdullah diyoruz ama manasını çoğu kimse ne yapmıyor onun düşünmüyor, düşünmüyor. ne gibi mesela Türkçede ne var mesela buzdolabı var değil mi? Buzdolabı deyince herkesin aklına geliyor. <gülüyor> yani şu bizim bilinen beyaz genelde no frost'lu Ama isim olarak bir düşünün. Buz dolabı. Yani dolap var, dolap. Bir de ne? Buz. Yani komik bir isim aslında değil mi? Yani düşündüğüm ama sürekli kullanıldığı için bu kelime sürekli telaffuz edildiği için buzdolabı deyince direkt altına geliyor? O geliyor. Şimdi abdullah da sürekli Abdullah Abdullah denildiği için, aranızda böyle isimlere sahip olduğu için, onun içinde taşıdığı mana yitirilmiş olabiliyor. Ama düşünün şöyle bir. Birisi diyorsunuz diyorsun ki Abdullah, Allah'ın kölesi. Allah'ın kulu. E Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bunu şerefle söylüyor. Diyor ki, fekulu abdullah. Bana ne deyin? Abdullah, abdullah deyin. Allah'ın kulu deyin. Sabah uykusunu bölüp namaza kalkan. Ondan önce gece soğuk suyla abdest alan. Pazartesi, perşembe oruç tutan. Aç kalan. Hastalanan. Yemek bulamadığı zaman ile birlikte uykusunu uyuyamayan. Savaşa girdiği zaman, savaşa katıldığı zaman dişi kırılan, yüzü kanayan. Çoluğu çocuğu öldüğü zaman üzülen. Öyle değil mi? Kul. Cool. Abd. ve Resulühü ve allah Teala'dan gelen emirleri kulları ne yapan, tebliğ eden aracı, elçi böyle bir şerefli görev. ama hakikatte bu bir kul sallallahu aleyhi ve sellem işte Allah-u Teala'nın koyduğu yer burası arkadaşlar daha önceki baplarda hatırlarsınız. Allah'a en yakın olan meleklerin Allah katında hüründükleri hali bir düşünün. allah Teala vahyettiğinde bir emir buyurduğunda nasıl kendilerinden geçip bayıldıklarını bir düşünün. allah Teala bunu kullanırken de bahsetmiş, bildirmiş. Bir de bunların üstünde bunları koruyan, gözetleyen, ahirette bunları hesaba çekecek olan ne var? Bir ilah var. Bir yaratıcı var. Ve bu ibadetleri hak eden tek yaratıcı ve tek ilah. Bunlara kıyamet, hepsi herkese hesabı çekecek, çekecek. Ya ama yahşuluğun cemiyen, herkese hashettiği zaman onlara soracak, siz mi söylediğiniz insanlara bunu, siz mi şirk koşun dediniz? Herkesinin söyleyeceği sözde, Subhanak. Seni tenzi ederiz. Herkese Allah'ın huzurunda ne? Kul. İsa i̇şte Aleyhisselatü Vesselam da ashabına ve ümmetine bunu anlatıyor. La tuturuni kama atratin nasara ibn Maryam. Innama ana Abdül. Ben bir kulum. Kulu abdullahi ve rasuluhu. Allah'ın abdü, kulu ve rasulü deyin. Ne diyor sahabeler? Hayatımızda Nebi aleyhissalatü vesselamdan daha çok sevdiğimiz hiç kimse yoktu. Ancak o diyor bizim oturduğumuz meclise, oturduğumuz yere girdiğinde bizim onun için ayağa kalkmamızı kötü gördüğünden dolayı bu sebeple biz o girdiğinde ayağa kalkmazdık. Şunun buraya peygamber giriyor, sahabe topluluğu var, kapıdan giriyor, herkes oturduğu şekilde burada. Bir de bir Tarıkah şehri'ni girdiğimi düşünün, boyatma mantığı. Adamın ayakkabılarını boyatmaya, boyatmasına gerek yok. Adamın ayakkabılarını arabasının camlarını sildirmeye gerek yok. Ben kendi gözümle gördüklerimi anlatıyorum. Şam'da gördüm ben yani. Kadınlar adamın bindiği, ben seses aldırıyorlar, yapıyorlar böyle. Bunların sebebi ne hep? Gulum. Aşırı gitmek. Şeytanın oynadığı hile ve oyun. <gülüyor> Müellif Rahim Allah bu hadisi kriptikten sonra diyor ki akraca ah bu hadisi Buhari ve Müslim rivayet etmiştir diyor. Ancak sahih olan e, şeye göre bu hadisi Müslim rivayet etmemiş. Burada Müellif Rahim Allah hata etmiş. Bu hadisi kimin rivayeti? İmam <gülüyor> Buharinin rivayetidir. Ve kâle kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. İyyâkum vel gulûv Gulûv'dan sakının. aşırı gitmekten uzak durun. İnsanlara bunu söylüyor. Şimdi biraz sonra bu hadisin nerede söylendiğini size anlatacağım. Söylenilden yeri, söylenildiği sebep çok ilginç. Fe innemâ ahleke men kâne kablekum el Sizden öncekileri, sizden önce yaşayan insanları helak eden şey neydi biliyor musunuz? Diyor guluvdur, dinde aşırı gitmeleri. Bu hadis arkadaşlar, aleyhissalatü vesselamın bu sözlerini aleyhissalatü vesselam yapmış olduğu hacda söylüyor. Hatırladığım kadarıyla bunu İbn Abbas rivayet ediyor. İbn Abbas'ın ebi aleyhissalatü vesselam diyor ki helummelkutli hadi benim için git birkaç taş topla diyor. Taşlayacak ya cemalatta aleyhissalatü vesselam. Ondan sonra Tabi diyor atar taş taş yani taşlamak için uygun olan taşlardan olsun. Yani küçük olsun. diyor. Sonra İbn Abbas topluyor şeyleri, taşları Nebi Aleyhisselam'ın eline getiriyor. Aleyhisselam diyor, "Naam. Mi'en fehâ'ulâ'i fermu." Aynı bunlar gibi diyor. Bu taşlar misali bu büyüklükteki taşlarla diyor taşlayın. Ve iyyâkum vel fid Sakın diyor dinde aşırı gitmekten sakının uzak durun. Buradaki söylediği olay şu yani. Bu taşlardan daha büyük taş alıp da yapmayın? Atma, atma. Atmayın. Sizden öncekileri diyor helak eden sebep neydi? Dinde Hı, aşırı, aşırı, aşırı gitmek. Yani küçük bir taş sen ondan almışsın bir avuç gibi taş atıyorsun. Sana söylenen söz şu Peygamberin sözü Dinde aşırı gitmek sizden öncekileri helak eden bir sebepti. Şimdi bugün insanlara bak allah Teala demiş ki, Ramazan'da bir ayağın oruç tutacaksın. Farz bu. İşte adam atıyorsun diyor ki, ben diyor, işte 40 gün oruç tutacağım. Işte adam var ne diyor, ben, Allah sana helal kılmış bal yemeği, süt içmeyi, yumurta yemeği, balık yemeği değil mi? Adam diyor ki, yok ben balık yemeyeceğim. Ben bal yemeyeceğim. Yine o meşhur bizim İngiliz arkadaş, aynı odada kaldığınız için hikaye onlar. <gülüyor> bir gün baktık, adam ne peynir yiyor, ne yurt yiyor yemekhane gidiyoruz tabulda da alıyoruz, ortak tabulda bir tabulda dört yüz o zamanlar zor yani yaşam koşulları diyemiyor adam ne yoğurt diyor, diyor ne oldu diyor kırk gün diyor onların şekeri vardı bir tane 40 gün diyor yemeyeceğiz nefsi terbiye İşte arkadaşlar bu dinde aşırı gitmek bu dinde aşırı gitmek diyor ki ben diyor beş bin tane Allah diyeceğim bu dinde aşırı gitmek bu sene i̇şte böyle bir zikir yok kendini bu sayıyla inzam etme hakkın yok bu sayıyı kendini zorluk kılmana hakkın yok. Bunlar dinde aşırı gitmek var, gitmektir. Adet nimes unut enne Rasulallah sallallahu aleyhi ve sellem kal. Dünniversite veayet olunduğuna göre Nebi aleyhissalatü vesselam şöyle buyuruyor. Helekel mutanaddi'un. <mention> Başka bir ifade. Tenattu. Tenattu demek arkadaşlar. Sözle de, ve işlerinde yaptığı işlerde aşırı giden kurcalayan, zorlayan demek. Kurcalayan, zorlayan, aşırı giden demek. Aleyhisselam onun hakkında ne diyor? Helekel mutanaddiun. Üç defa tekrarlıyorum. Helekel mutanaddiun. Helekel mutanaddiun. Bunlar ne yapmıştır? Helak olmuştur diyor. Gerçekten de dünyada da baktığın zaman ben çok tasavvuf erbabına, tarikatlara bakıyorum. Daha dünyada helak olmuştur. Vesvese almış başını gidiyor. Vesveseyle boğuşuyor adam. Oldu mu, olmadım mı? Apgeside oldu mu, olmadı mı? Mu, olmadı mı? <gülüyor> Tuvaletten çıkıyor bakıyorsun ki adam sanki olimpiyatla hazırlanıyor jimnastik. <gülüyor> Sağ yanın üzerine zıplıyor, sol yanın üzerine zıplıyor, oturuyor, kalkıyor, öksürüyor. Bunlar dinde arkadaşlar? Aşırı, Aşırı gitmek. Aleyhisselatü vesselam sonra nasıl taharetleneceğini, ne keyfette taharetleneceğini belirtmiş, ifade etmiş. <gülüyor> Namaza duruyor, yeniden bozuk, yeniden duruyor. Bunların hepsini şeytanın onlara daha bu dünyada ne yapması? Vesvese vermesi, vesvese fısıldaması, elinde oyuncak olması. Evet. Daha sonra müellif rahimahullah meselelere geçiyor. Onları adetimiz üzere kaptan okumaya devam ediyoruz. Evet, Levent gel oku bakalım onları. Dikkat çekilen konular. Mühellif konu bittikten sonra, bab bittikten sonra bildiğiniz üzere ne yapmakta? Bu babta zikrettiği e, meseleleri, faydeleri bize zikretmek, tamam orada otursun, oradan da evet Bismillahirrahmanirrahim. Dikkat, dikkat çekilen konu var, bir her kim bu ve bundan sonraki iki konuyu kavrarsa sahih İslam'ın bugün itikliğinin sebebini de kavramış olur evet, yani bakın İslam ne kadar garip sen diyorsun ki herkesi Allah'ın koyduğu yere koy, o dedi ki, sen evliyaları, salih kimseleri ne yapıyorsun Kadrini, kıymetini, şanını düşürüyorsun. Yani sen peygamberlerin davet ettiği da şeye davet ediyorsun. O da Nuh kavminden bu yana gelen şeytanın oynadığı oyunu yapıyor? Tekrarlıyor. Evet. Ve Allah'ın kudretinin tecellisi olarak kalpleri nasıl çevirdiğini şaşkınlıkla görür. Evet. 2. Yeryüzünde ortaya çıkan ilk şirkin mahiyetini ve onun salihler hakkında kapılınan lehim sonucu ortaya çıkmış olduğunu bilmek. Yani allah Teala'nın şöyle düşünün özetle affetmediği tek günah şirk ve şeytanın insanları bu şirketi sürmek için oynadığı oyun ve her yüzünde gerçekleşen ilk şirk. Evet. 3. Peygamberlerin Allah tarafından gönderildiği bilinmesine rağmen kendisiyle peygamberlerin dininin değiştirilmeye kalkışıldığı ilk şeyin Muhkamenin salih bir kavm iken putlara ibadete yönelmeleri olduğunu ve buna salihler hakkında aşırı gitmelerinin sebep olduğunu bilmek. Allah Teala diyor ki: "İcânen nâsu ümmeten vâhideten." Bakara suresinde. insanlar tek bir Ümmet. ümmetti. Ümmetti. "Fe ba'atallahu Allah ne yaptı? Peygamberler gönderdi. Nebiler gönderdi. Mübeşşirîn ve mübeddirîn. Müjdeleyici Uyarıcı, ve uyarıcılar var. İbn Abbas'ı bu ayetle ilgili olarak, ademle diyor, Nuh kavmi arasında kaç yüzyıl var? Kaç yüzyıl var? 10 yüzyıl var. Aşırat kurun. 10 yüzyıl var. İnsanlar evet. diyor, tek bir ümmet. 10 çağ boyunca, bin yıl boyunca. Sonra ne yaptı? İbn Abbas'ın biraz önce söylediği gibi, şeytan geldi, kulağını fısıldadı ve şirk yer yüzünde evet. ne yaptı? Başlamış oldu, yayılmış oldu. 4. Evet. Şeriat ve fıtratın kabul etmemesine karşı sonradan uydurulup dine sokulan bidatlerin insanlar tarafından kabul görmesi. Yani bidatlar, şirk dinden, dinden sonra çıkarılan her şey ilk başta insanlar tarafından kabul edilen şeyler olur. Ama daha sonra küçükler o şey üzerine büyürse, büyükler onunla yaşlanırsa bir de bakarsın ki o dinin vazgeçilmez esaslarından birisi olmuş olur. Değil mi, öyle değil mi? Bunun birçok örneği var. Ya, hacılar geliyor oraya diyor ya bugün cuma, burada bir salat okumadı adamlar diyorlar ya. Cumadan önce bir salat yok mu burada? Zannediyor ki bu dinin, yani cuma günü olmaz olmazlarından. bunu gibi birçok örnek. Ya diyor bunlar tespih çekmiyorlar bunlar. Sünnet kılmıyorlar. Bunların tarikatında, tarikatların kendi arasında böyle ne var? İhtilaf var. Yani diyor. Bunların tarikatları abut yok galiba. <gülüyor> evet. 5. Bütün bunların sebebi hakkı batıla karıştırmaktan ileri gelmektedir. Evet. Doğru ve hak olan ilk husus salihlere duyulan sevgi ve muhabbettir. İkinci husus ise bu birinciden öte bir kasıtları olmaksızın ilim ehlinden ve dine sarılan kimselerden bazı insanların hayır murad ettikleri bir iş yapmaları ancak sonra gelen bazı kimselerin onların bu yaptıklarıyla maksatlarının bundan başka bir şey olduğunu sanmaları, hakka batılı karıştırmalarıdır. 6. Evet. Nuh suresindeki ayetin konuya dair tefsiri. Bunu da yaptık. 7. Hak kalbinden eksildikçe batılın orada artması, Ademoğlunun yaratılıştan gelen bir özelliğidir. Yani oldu. Zalumdur, keffardır ayetlerde geldiği gibi. Cahil. Asıl budur, cahildir. Ne zaman iman ettikçe, iman arttıkça ne var? Allah-u Teala'nın dediği bir ahseni takvim. en iyi bir şekilde, en güzel bir şekilde yazılmış, iman etmiş olduğunda. Yani kalitesi yükselmiş olur. Ama asıl itibariyle insan budur. Evet. Sekiz, bu bölümde yer alanlar seleften naklonuna bidat, sonradan uydurulup dine sokulan şeyler, küfrün sebebidir. Evet, sözlerine bu zaten. Evet. Sözlerine şahitlik etmektedir. Dokuz, Şeytanın, yapanın kastı iyi olsa bile, bidat'in nelere yol açıp nereye varacağını bilerek insanları ona sürüklemesi. Evet, bidat din adına sonradan çıkaran her şeydir. Yani şirk de nedir bu manada, bu itibarlı bir Hı -hı. Evet. 10. Genel geçer bir kaydı olarak aşırılığın men edildiğini ve bunun nelere yol açacağını bilmek. Evet. Salih amel işlemek için kabirleri mesken tutmanın yol açacağı kötülükler. Evet kabirleri mesken tutmak bir hoca anlatıyor yine kendim büyüdüm. Medine'de diyor hac mevsiminde oturuyoruz. Hacılara e, yönlendirme, bilin, bilinçlendirme, irşatta bulunuyoruz. Haccınızı söyle yapın, şuradan ihrama girin. Evet. Diyor, bulmuş olduğumuz diyor camide bir diyor şey var, sebil var ya bizim su, şeyler sebilleri, soğuk su makinaları. Evet. Son biraz abi üzerinde de diyor şemsiye yapılmış. Geliyor diyor acılar. diyor diyor burası kimin kabri? <gülüyor> <gülüyor> Neden? Çünkü kendi ülkelerinde yani Arap ülkelerinin çoğunda bugün gidin Nusara gidin, Suriye'ye gidin, Irak'a gidin. yani şaşırırsınız. bizim Eyüp Sultan gibi orada çok var. Kubbeler yapılmış. İnsanlar zannediyor ki ne o da? Kabir. Evet. Resmedilmiş suret ve heykellerin yasaklanmış işlerden olduğunu ve bunların yok edilmelerini öngören şeri hükmün hikmetini bilmek. Evet. Salihler hakkında aşırı gitmenin nelere yol açacağını gösteren bu kıssanın öneminin büyük olduğunu kavramak gerekir. Evet. Birçok insanın anlamaktan yoksun olması nedeniyle buna büyük ihtiyaç vardır. Evet. Çok şaşırtıcı bir durum ise bazılarının tefsir ve hadis kitaplarından bu yukarıda önemine dikkat çekilen kıssayı bizzat okumalarına, anlatılanın anlamını tam olarak bilmelerine rağmen Allah'ın onlar ile kalpleri arasına ayırmış olmasıdır. E Birçok insan bizim anlattıklarımız yani sokaktaki insan olmasa da biraz Arapça öğrenmiş, ilimle uğraşmış insanlar bilmekte ama ona rağmen e ne var ki? Ya bu işte ya ne var ki dediğin şey insanları şirkete götüren, şirkete düşüren o şey. Sen hala nasıl olur da o rahatlıkla ne var ki diyebilirsin. Evet. Şöyle ki bunlar hala yasaklandığı halde hem Nuh kavminin yaptığı işin ibadetlerin sözde en fazileti olduğuna inanır, hem de Allah ve Resulünün asıl yasakladığı şeyin ise ancak malı ve kanı helal kılan küfür olduğuna itikad ederler. Evet. Açıklıkla ortaya konulan bir husus da onların şefaattan başka bir şey istemedikleri ancak sonuçta şirke düşmüş olduklarıdır. Geçen hafta söyledik. Kamaliler ve ezberleyen arkadaşlar da biliyorlar. Şirke düşenlerin, şirke düşmelerinin altında yatan, ardında gizli olan sır, hakikat nedir? şirk koştukları, aracılar olarak ifade Şeyhfâ. ettikleri şeyler Allah katında kendilerine Şeyhfâ. şefaatçi olmalı. Ha ula'yı şifa'ına Allah. Bunlar bizim Allah katındaki Şeyhfâ. şefaatçilerimizdir. Evet. Nuh ölen salih kimselere sonraları ibadete kalkışanların kendilerinden önce bu kimselerin suretlerini resmeden alimlerin bunu onların şefaatlerini elde etmek için yaptıklarını zannetmiş olmaları. Şimdi tam öyle diyorlar, yani bu alim bu kadar çağlarca, bu, bu, bu kadar dönem yaşamış, <gülüyor> kitapları bu kadar yayılmış. Ya sen nasıl olur da bunun türbesini ziyarete gitmezsin? <gülüyor> sen nasıl olunca üç ihlas bir Fatiha okumazsın, bunun şimdi ya sen bu alimin senin üzerinde bile hakkın var, onun kitapları yayılmış diye diye böyle insanlara bakıyorsun ki belli bir dönem geliyor artık orası tövbe edilecek, kurbanların götürüldüğü bir ne hale geliyor, ibadethane yerine geliyor. Evet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Hristiyanların Meryem'in oğlu için yaptıkları hadde aşan övgüler gibi siz de bana sakın hadde aşan övgülerde bulunmayın şeklindeki çok büyük öneme sahip beyanı Allah'ın salat ve selamı bu apaçık uyarıyı yapıp bize ulaştıranın üzerine olsun Ne diyor bu sayıri Meşrultarik tarikatların kasideyi burada sahibi Allah Resulü Aleyhisselam ne diyor? Ben ne diyor? Ne yapmayın? Söyle, ölmeyin. Ölmeyin demiyor. Maşallah. Şey, Hristiyanların evet. İsa'yı öldükleri gibi açtığı şekilde ölmeyin. Hı hı. Ben bir kulum diyor. Bu sayrı ne diyor? Dünya ve durratiha. Ahiret. Ancak diyor senin cömertliğindendir diyor Peygamber Aleyhisselam. Aynen bunu söylüyor. Kendi kasideyi burdesinde bunu tasıp tarikatçal okuyor. Mazar günleri de yapıyorlar, kahvaltı yapıyorlar ardından sohbetlerinde. Düğün <gülüyor> gittim ben, beni böyle çağırdılar biz kahvaltıya. Bir baktım kasideyi bir okuyorlar. Dedim, ya siz ne yapıyorsunuz? O kasidide, bürde bu yazıyor. Ve senin diyor, ilminden bir kısmı da levh-i mahfuzdaki ve kalemin yazdığı ilimdir. Ey Muhammed diyor. Ya, i̇lminden bir kısmı. Hepsi değil ya. Yani. Evet. Şimdi bu adamlara gidin bu adamların yazdığı şeylere yazdıkları eserleri okuyan insanlarla oturun. Size ne diyorlar? Sizi gidiyor Vahabiler. Sizi gidiyor peygamberi sevmeyen sünneti inkar eden insanlar. Şefaati kerameti inkar eden insanlar. Hamdiki işin hakikati işte de öyle değil. Bu insanlar bırakın yani şefaati kerameti hakkıyla bilip itikad etmemelerini. Bu adamlar Allah'ın hakkını ne yani bir, Bırakın yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam onun dışında hiçbir melek için hiçbir insan için dahil ne denemez? Yani, Levhi Mahfuz'daki ve kalemin yazdığı ilim senin ilminden bir kısmıdır. Evet. Resulullah Sallallahu Aleyhi Vesselam'ın bize iyice derinine dalmak isteyip de süzde ve fiilde ileri giderlerin helak olacakları şeklindeki öğütü. Evet. O sıra bunlara ibadet olunmadığı Ta ki bunları yapanlar ölünce ve onların niçin korulduklarına dair bilgi unutulup gidince artık ibadet olur oldular. Sözleri ilmin varlığının kıymetini, yokluğunun ise zararını açıkça ifade eder. İlim bu kadar önemli mesela arkadaşlar. Şeytanın en sevmediği şeylerden bir tanesi. İlim. Okuyacak, öğrenacak. Ama cahil insanları kandırmak çok kolay. İki fısılda kulağına akşam tuvalete kalkarken bir gözük <gülüyor> hacı amca şeklinde tamam yarın türbede biter, kabristan'da biter. Hele bir de işler kesap gidiyorsa, bozuk gidiyorsa öyle değil mi? Ama ilim sahibi olan bu hadisleri okuyan bir insan onu görünce ne yapar? Aleyhisselatü vesselam'a dahil ne yapmış? Şeytan gelmiş namazdayken değil mi? Hadis müslahı olduğu. Aleyhisselatü vesselam ne diyor? <gülüyor> Allah sığınırım. Bakıyor şeytan gitmiyor. <gülüyor> Seni Allah'a lanet ile lanet diyorum. Bakıyor, hala gitmiyor, ne yapıyor? Şeytan gırtlağına yapışıyor. Aleyhisselatü Vesselam şeytanın gırtlağına yapışıyor. Evet. Kardeşim Süleyman'ın duası olmasaydı ne yapardım diyor? <gülüyor> Sen, seni buraya bağlardım diyor. yani Biz de ilim ehlinin yolundan giden, peygamberin yolundan giden insanlar olarak böyle bir olayla karşılaştık. Euzubillah deriz, gideriz. Ama cahil adamı kandırmak çok kolay. Evet. İlmin ortadan kayboluşunun sebebi alimlerin ölümüdür. Evet. Subhanakallahumma <gülüyor>